...ne kadar tedbir alsak da takdir neyse odur. Helal. Ya yani ifadesi verecekmişiz? Öyle deme Can Polat. Bu yaşta o yaşlı kurtların karşısına çıkmak... ...her kula nasip olmaz. Aa. Nereye çıkıyoruz Çakır? Eğlenceye mi? İfade vermeye gidiyoruz. E ne güzel. İfade vermeye gidiyoruz. Kelle vermeye gitmiyoruz. Sen de benim kellemi alacak adamın... ...kulağına ezanı ancak biz okuruz. Hey! Koçum benim be! Eyvallah kardeşim! Salağını duymak nasip etmesin Allah. Sen de cami avlusuna gelmemek için... ...kıvırdın da kıvırdın. Fobim var da. <Gülüyor> ne yapıyorsunuz burada? Gidiyoruz. Hadi Canpolat yürü. Ya niye böyle yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? niye kızım. Gel seni de götürelim. Ya abi ya. Kadınlara gökte düğün var demişler. Göğe merdiven kurmuşlar. Hmm, al bir Seyfo dayı daha. Hakkete o nerede ya? Hastanede karın eldeydi ya. 40 su dökünmeden dışarı çıkmaz. <gülüyor>